Bir baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu. Herkese iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da Bir Baba İndi Lokal programını dinliyorsunuz şu an. Bence satıroğlu yine sol yanımda sevgili Tuğçe Yapıcı bulunuyor. Herkese iyi selamlar. akşamlar. Evet bugün lokalimizin konu geçtiğimiz cuma günü yayınladığı yeni albümü Formation'la birlikte Akın Sevgör. Selam. Hoş herkese. geldin Akın ne var ne yok buldun. İyi albümün işleriyle uğraştık nihayet 14 Eylül'de. Babilon'da e, seyirciye çaldım ve inanılmaz rahatlamış hissediyorum kendimi açıkçası. Süper. Bizde böyle galiba ilk kez bu kadar uzun bir şarkıyla giriş yaptık programa. Akın'ın çünkü albümü e, gerçekten radyo dostu değil. <gülüyor> gerçekten değil. Evet, bunu düşünmedim 5 yani. ya şarkıdan oluşuyor albüm ama e, tam 43 dakika sürüyor. Az önce dinlediğimiz şarkıda Hero'ydu. 8.03. ...süresiyle gerçekten bizleri başka dünyalara götürerek programı açtırmamıza vesile oldu diyebilirim evet, herhalde. Evet hatta programın en sonunda da albümün dördüncü parçası Deviations'ı dinleyeceğiz. Şimdiden minik müjdesini Hı -hı. verelim. O da on buçuk ile herhalde bugüne kadar Birbaba'yı de lokalde çaldığımız en uzun parça olma niteliğini elinde tutacak. Albüm kesinlikle zaten böyle parça parça dinlenecek bir albüm değil. Cuma gün çıktığından beri yolda gelirken de onu konuştuk. Hani bol bol böyle e, albüm bitiyor ve tekrar ardına... Ee, ...tekrardan albüm atarak dinleye, dinletebilme potansiyeli hı hı. de var kendine. Parça parça dinlemenin çok bir manası da yok. Bugün evet, de böyle olsun dedik. Plan buydu zaten yani baştan sona e, dinlensin diye yapıldı aslında zaten. Başka bir hikaye anlatıyorsun aslında. Albüme madem girdik şimdi albümden devam edelim isterseniz. Bir hikaye ya yani herkesin aslında yolda da biraz onu konuşmuştuk. Yani herkes kendi hikayesini ya da kendi filmini kendi kafasında çeksin hissiyatı biraz... E var kesinlikle en azından e... ben de sende de o şekilde Bunun... bir şey düşünüyorsun görsel öğeleri çok kullanmadan herkes kendi kafasında bir şey tasarlayıp kendi kesinlikle. filmini çeksin yaratsın diyordum kesinlikle yani sesin büyüsü bana sorarsan görüntüden çok daha farklı bir formation'da bir değişimin hikayesini anlatmak istedim aslında o yüzden zaten aslında bir bölümlerin isimleri de aslında bakarsan buna göre konuldu birinci bölüm hero'da Eski bir yöntemi takip ettim. Bir kahraman yaratmak istedim. O değişimini izleyeceğimiz. Tabii ki buradaki kahraman bir, bir kişi ya da ben ya da bir başkası değil. Tamamıyla bir düşünce nesnesi ve o kahramanın değişimi esnasında yaşanan şeyleri dinleyici nasıl hissetmek isterse o hikayeyi kendisi yazsın. Kendi hikayesini kendisi yazsın istedim. Ve bu şekilde oldu. Akın Sevgörlü ilk 2016 senesinde Ars Nova isimli LP, uzun çalar albümüyle tanışmıştık. Sonrasında 2017'de Rutin adlı kısa bir EP geldi, dört parçalık. Hı -hı. Şimdi Formation yine bir LP. Ve bugüne kadar hiç klip çekmedin. Official bir video klibin yok. Evet, yok. Konserlerinde de görsel bir şey kullanmıyorsun. Evet. Bunların hepsi belli bir tavrın ürünü herhalde. Aslında öyle. Evet. Çok sinematografik bir müzik yaparken aslında dinleyenin imgeleminde bir sürü şey canlandırabileceği... ...belki hakkında bir film bile çekebileceği bir müzik yaparken görsel öğelerden bilinçli olarak kaçınıyorsun. Evet bunu çünkü yani dinleyicinin hayal gücünü kesinlikle kısıtlamak istemiyorum. Işık ee, sahnede e, yeterli bence bir insanın e, müzikle hissetmesi gereken şeyleri hissetmek için. Ee, arkama bir film koyduğum zaman artık çünkü e, dinleyicinin hayal gücüne müdahale... ...ediyor oluyorum... ...ve bundan kaçınmaya çalışıyorum... elimden geldiğince. Onun haricinde şimdi... E, ...birazdan... ...taş dinleyecektik zaten. Şimdi ben başka, ben başka bir şey mi desek... ...acaba ama albümden biraz daha da gidelim... ...isteriz herhalde. Albümü Bu albümde şöyle bir mi, şey önce? var... E, ...mesela albümü Tantana etiketiyle... ...yayınladın, bunu Hı. da belirtelim. Tantana aslında gitar müziğiyle... ...gitar müziği yapan grupların... E, ...şarkılarını, albümlerini basan bir firma olarak... E, ...biz burada programlarımıza da çok defa sunduk. Hı hı. Ama sen bir ilk oldun. İlk kez elektronik öğelerin olduğu bir albüm... ...gitar sesinin duyulmadığı bir albüm... A, ...Tantana etiketiyle yayınlandı. Evet. Senin mi... E, ...isteğinle ya da Tantana ile buluşmanız... ...nasıl oldu aslında? Bu ilginç bir hikaye olabilir. Ee, yani aslında ortak bir kararlı oldu. Ee, Reha... Reha Öztunalı bu arada çok değerli. Ee, benim menajerimdi zaten. Hı -hı. E, uzun zamandır. Sonra albüm bitince... ...işte konuşmaya başladık. Nasıl yapalım? İşte e, siz ister misiniz? E, ortak bir kararla. Onlar da istediler... E, ...değişik bir şey denemeyi. Ben de zaten çok iyi anlaşıyoruz. İyi arkadaşız. Böyle bir şey yapmak istedik ve yaptık. Peki şu an albüm yayının... ...henüz üç gün olduğu... ...nedir bunun böyle dönüşlerini falan almaya başladınız mı? Ee, şimdiye kadar dönüşler güzel... E, ...ama biraz da zaman gösterir... ...yani bana sorarsan bir albümün kokusu... E, 4-5 aydan önce çıkmıyor... E, ...ben de o zamanı bekleyeceğim... ...bunun hakkında bir şey söylemek için aslında... ...Formation'ın başarısı hakkında. Yazın Tantana'dan gelen bir bültende şöyle yazıyordu... ...Tantana Records olarak tarihimizde ilk kez... ...gitarsız bir albüme kollarımızı açmanın... ...karmaşık duygularını yaşıyoruz yazıyordu... <gülüyor> Ben artık bu tür savaşlarının bitmesinden ve herkesin herkese kucak açmasından çok mutluyum. Umarım Kesinlikle. bu şekilde gider. Kesinlikle. Festivallerde de yalnızca müzik kendine yer bulur. Türler değil de... Evet, yani türler üzerinden yaklaşmak yerine müzik sanatının değeri üzerinden yaklaşmayı tercih etmeliyiz bence de. Ki bu senin çok üzerine kafa patlattığın bir konu. Evet, oldukça. <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak mı acaba? <gülüyor> Yani e, aslında o kadar kafa patlattım ki e, bunu en nihayetinde yazmaya e, karar verdim. Şimdi, ya, şimdi tabii kesinleşmediği için e, çok fazla bilgi de vermek istemiyorum ama bununla ilgili zaten yakında bazı haberler vereceğim. Ama müzik üzerine bir kitap yazdım diyorsun ve önümüzdeki günlerde, aylarda bu kitabı herhalde okuyabilecek hale geleceğiz. Evet aslında oldukça yakında sadece yine de bilgi vermek için biraz erken ama böyle bir şey var hı hı. çok yakında Şimdi biz biliyoruz ama aslında dinleyenlerin de öğrenmesi lazım bence Bu konuda yazmaya seni motive eden şey neydi? Ee, beni yazmaya motive eden şey şuydu e, Çok fazla e, soru alıyordum Amatör müzisyenlerden, dinleyiciden e, Nasıl e, çıkıyor ortaya böyle bir şey Nasıl düşünmemiz gerekiyor Neler tavsiye edersin ...neler kullanıyorsun, işte teknik nasıl çalışıyor vesaire... ...bu gibi sorular çok fazla soruldu ve ben de elimden geldiğince aslında yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara ama... ...bir noktadan sonra bunu bir bütünlükle bir metin haline getirip kendimi daha iyi ifade edebileceğim bir alanda toparlarsam... ...hani bunun daha faydalı olabileceğini düşündüm ve motivasyonum da buydu. Türkiye'de çok benzeri olmayan bir iş yapmanın bunda çok payı vardır bence sana bu kadar çok soru gelmesinde... Galiba ama bu aslında bana özel bir şey değil. Bence bütün müzisyenler bu potansiyeli taşıyorlar. Bana sorarsanız amatör müzisyenlerin müzik algıları, anlayışları şu anda... ...şimdiye kadar onlara sunulduğu gibi türler üzerinden... ...işte bir takım kısıtlamalar o öyle olursa böyle olmaz... ...böyle olursa öyle olmaz gibi kısıtlamalar üzerinden çalışıyor. Bunlardan sıyrılındığı noktada bence müzik sanatının sınırları yoktur... Ve e, her şey yapılabilir. Peki sence neden bu kadar çok soru geliyor? Yani yapacakları müziği yapmaktan mı imtina ediyorlar? Yapıp doğru yere konumlandıramamaktan mı çekiniyorlar? Ya e, bir sanat eserini insanlara sunmak aslında kolay bir şey değil. Yani ben bunu açıkçası e, resmi olarak üçüncü kere yapıyorum ama hala yani onuncu kere de yapıyor olsam eminim yine heyecandan ölürüm. E, gerçekten cesaret isteyen bir şey. ...yaratmaya çalışmak da cesaret isteyen bir şey... ...onu insanlara sunmak da... Ee, ...ve bunun için... E, ...bir motivasyon arıyor olabilirler... Ee, ...yapabileceklerine inanıyor... ...ama yöntemi bilemiyor olabilirler... Ee, ...birçok şeyden tabii soru soruyor olabilirler... ...çok fazla aslında yol gösterilmeye... ...ihtiyaç duyan bir yeni nesil... ...alttan geliyor... Yani ...bize de defalarca aynı mailin... ...benzeri türevleri geliyor... Aslında bununla ilgili biz de bir şeyler tasarladığımız önümüzdeki aylarda değil mi? Tuğçe onu bir inceden çıtlatsak mı acaba diye düşündüm ama. Aslında hani bir müzisyenin o senin ya da sana gelen sorulardaki işte evet bir şarkı yapıyorum, şarkılarım var. Ne yapmam gerekiyor? Sorusunun yanıtları aslında biraz orada. ...araştırdığımız mı diyeyim... ...ya da onun üzerine evet. biraz kafa patlatacağımız... ...sohbet edeceğimiz böyle bir şeyler de tasarlıyoruz... ...önümüzdeki Çok yakında, aylarda. Evet, 9-10 Kasım tarihlerinde Soundforce İstanbul Festivali... ...kapsamında bir panel yapacağız. Hı hı. Orada bir müzisyenin aslında yol haritasını konuşacağız. Yani bir label'da mı ilerlemeliyim... <gülüyor> ...bağımsız mı ilerlemeliyim... Menajerim ya, ...bir menajerim mı? olmalı mı, şart mı, değil mi... ...bir booking agent'a ihtiyacım var mı... ...bir booking agent çalıştığım zaman... ...konser Partlerimi, booklamam daha mı yani. kolay... PR çalışmaları yaptığım zaman müziğimin... ...labelların ve bookerların dikkatini çekmesi... ...ne derece kolaylaşıyor gibi sorular temelinde ilerleyen bir panel yapacağız. Yani tarafların bir arada Kesinlikle. olduğu, böyle bir 6 ya da 5 konuğumuzun olduğu... İşte evet. ...artı bizim de Tuğçe ile moderatör olarak yer alacağımız bir şey tasarlıyoruz. Çünkü hakikaten herkes aynı sorunun cevabının peşinde gibi geliyor. Evet, çok iyi plan bence. Yani ben mesela merak ediyorum hakikaten. Hani müzik yapmayan bir insan olarak... Orada moderatörlüğün yanı sıra hakikaten diyecekleri şeyleri de çok merak ediyorum. Çünkü herkes bir şekilde evet. müzik üretiyor, müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırırım? Temel sorusunda az önce bahsettiğim bütün sorular toplanıyor. Böyle bir şey var. Senin kitabını da ben merakla bekliyorum ayrıca. Çünkü Vallahi ben de bekliyorum. konuştuğumuz i̇lk şeyler ilk üzerine <gülüyor> hayatımda ilk defa böyle bir şeye kalkışıyorum çünkü aslında sözlü olarak kendimi ifade etmekle ilgili kendimi ilk defa bu kadar uzun bir metinde Denedim. İddialı da bir şey çünkü hani bir medium'da bir sayfa açıp oradan da paylaşabilirdin. Evet e, yapabilirdim ama böyle olmasını tercih ettim. E, bu zaten e, hani gerçekleştirmek istediğim şeyin e, sergilemesi gereken tavrın böyle olduğunu düşündüm. O yüzden böylesini denedim. Ne kadar zaman harcadın kitabı yazmaya? Yani bunu düşünmeye zaten e, gerçekten yıllar harcadığım için e, aslında yazması çok kısa sürdü. ...dört ay kadar bir zamanda yazdım aslında. Dört ay artı otuz sene gibi düşünebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok otuz sene düşünmedim ama... ...herhalde bir beş senedir... ...üzerinde düşündüğüm şeyler vardır. Yani Arslova itibariyle... E, ...ben müzik üzerine çok kafa yormaya başladım. E, bu albümde ben ne yaptım? Gelecekte ne yapmalıyım? E, ve e, beni çok garip... ...farklı düşünceleri götürdü, her şeyi en derinine kadar e, inceleme şansım oldu. Tabii en ince ayrıntısıyla her şeyi belki de anlatamamışımdır e, metnim dedi... ...ama elimden geldiğince kendimi ifade etmeye çalıştım. Şimdi senin ilginç bir hikayem var. Elektronik müzikte iştigal eden bir sanatçı, bir prodüktör olarak... ...bir klasik geçmişim var. Klasik müzik geçmişim var, konservatuar geçmişim var. Hı hı. Kitapta da herhalde kendi deneyimlerin üzerine ilerleyerek... ...okuyucuya kendi hikayene dair de ipuçları vereceksindir. Tabii aslında yani karışık teknik bir kitap oldu. İçinde küçük hikayeler de var, teknik işte anlattığım tekniklerimi anlattığım yerler de var. Düşüncemi daha doğrusu tekniklerimi demeyeyim. Ama okuyucu çok fazla teknik kelimelerle boğmayacaksın gibi bir cümlede konuşuyor. Yo, Mümkün mertebe hiç terim kullanmadım. Hı. Zaten aslında bakarsanız amaçladığım şey genel dinleyicinin ve amatör bir müzisyenin hani bunun eline aldığında. Bir sorun çıkmadan e, okuduğu şeyi anlayabilmesiydi. Çünkü zaten e, müzik üzerine yazılan çok fazla akademik literatürde çok fazla kitap zaten var. E, ama müzik hakkında bir fikir edinmek isteyen bir insan bunu eline aldığında anlamayabilir. E, akademisyenlerin lisanı e, sebebiyle. Biraz daha kolay anlaşılır ve herkese e, hitap edebilecek bir e, metin olsun istedim. Aslında yaklaşık bir ay önce Formation albümünün yayınlanma tarihinin 13 Eylül olacağını öğrendiğimizde direkt olarak Akın'ı arayıp hı hı. programa davet ettik. Şimdiden tarihi kapatalım. Ondan hemen sonraki pazartesi programımızda konuk ol lütfen İlk de dedik. İlkleri severiz evet. Ama yolda gelirken de yolda birlikte geldiğimizde öğrenmeyen kalmadı. Cihat'ta <gülüyor> beşinci, beşinci defa söylüyoruz. Beşinci defa söylüyoruz Akın'la yolda birlikte geldik radyoya. Evet. Yolda gelirken kitap <gülüyor> haberini alınca biraz fazla heyecanlandık... ...ve şu ana kadar herhalde kitap programının odağına oturdu. Aynen, <gülüyor> evet, Henüz... kitabı çıkmış akılın <gülüyor> gibi. Sanki öyle gibi <gülüyor> oldu, öyle değil yeni albüm çıktı. Ve albüm adı Aynen. Formation. Formation'da oluşumdan kastın nedir? Ee, en ufak bir fikrim yok açıkçası. Yani çünkü e, bunu şu an anlatmaya çalışırsam... ...bu tamamıyla benim kendi e, yaklaşımım olur. Az önce de söylediğim gibi... E, ...bir hikaye, spesifik bir hikayeyi... ...ele almak istemedim. Bu yüzden kahramanım sadece bir... ...düşünce nesnesi. Eee... ...oluşum... ...sonuçlanan bir şey olarak... ...görmedim burada oluşumu aslında bakarsan. Ee, sürekli devam eden... ...ve en nihayetinde... ...bir yere varan... ...bir şey olarak gördüm. Peki bu albümün yapım süreci ne kadar sürdü? Ne zamandır üzerine çalışıyordun? Eee... İki yıl kadar sürdü. Tabii durak halka. Ee, Hero'yu ilk yapmaya başladığımda iki sene öncesiydi. Sonra bitti. Sonra e, araya başka işlerdirdi. Aslında bayağı aralıklar vererek, gerekirse aylarca yani ara vererek. Toplamda iki yıl kadar üstünde çalışmış oldum. Aralarda çünkü çok fazla aslında dizi, müziği, tiyatro oyunlarına yaptığı müzikler de var. Bunları da belki ikinci devrede konuşabiliriz. Evet, arada başka şeyler oldu. Ama yine e, ne zaman oluyor? İki sene sonrasında bir albüm çıkarmaya başardım diyorsun. Çünkü evet. aralarda seninle görüştüğümüz, karşılaştığımız zaman... ...hep bir albüm fikri olduğunu ama işte şu dönem... ...bir oyunla uğraşıyorum, bir oyun müziği yapıyorum... ...bir dizi müziği var falan. Evet, Öyle evet. şeylerle. Yine... Yani e, bir de e, aslında bütünlüklü bir şey... ...yaratmaya çalışmak aslına bakarsan da bu kadar zaman aldı. Yani yoksa e, ayrı ayrı parçalar... E, ...deneseydim muhtemelen daha kısa ...zamanla alırdı çünkü parça bazında düşünüyor olurdum ama 45 dakika süren ve bir bütünlüğü olan ...bir şey yaratmak bayağı bir ...kafa patlatmayı gerektirdi aslında ...açıkça söylemem gerekirse Peki Fii dizisinin etkisi hala ...devam ediyor mu? Biraz o yapıştı <gülüyor> gibi galiba ...bir Fii dizisinin ne <gülüyor> asıl yapan ...insan Akın Sevgör. Mesela yolda ...kısacık bir örnek ...annemle konuşuyorum. Kimi konuk alıyorsunuz ...dedi bugün. Akın seviyor konumuz dedim Hani dedim Feedis'in müzikleri var ya işte onu yapan arkadaş falan gibi. Yapışmış mı yani şu an üzerindeki o yapışkan şeyi attı mı yoksa hala ee, Fi dizisinin müziklerini ya ben attım, yapan kişi olarak mı? Ben attım ama dinleyici de atmıştır umarım. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> itikorna kolay kolay bitmez gibi geliyor bana. Bir çok büyük bir fırtına yarattı. Aslında evet. sen o fırtınayı kullanarak bambaşka bir yere gidip bambaşka bir şey yapabilirdin. Daha hı hı. popüler bir çizgiye taşıyabilirdim hı hı. belki müziğini ve sahne performansını ama bunu tercih etmedin. Ben bunu merak ediyorum mesela arkadaki süreci. Evet yani aslında bunu yapmak çok kolay olabilirdi gerçekten de. Ama e, tercih etmedim. Niye tercih etmedim? Çünkü ben e, değişen bir şeyim sonuçta. Evet. Ve e, eskilere ben, yani sadece dinleyiciyi memnun etmek, mevcut dinleyiciyi daha doğrusu diyeyim yani memnun etmek adına e, eskiden yaptığım şeylere benzer şeyler üretmeye başlarsam bu, bu beni bir şova dönüştürür. Yani ben müzik yaptığım süre boyunca yani mümkün mertebe hayatım boyunca e, bir şova dönüşmekten kaçınmayı düşünüyorum. Bu yüzden kendi değişimim ne yöndeyse her zaman ona göre müzik yapacağım. Yani ilk önce zaten tabii ki kendimi... ...memnun etmeye çalışıyorum bu açıdan. O zaman... E, ...yine bir şarkı arası verebiliriz. Verin Bayağı mi? da uzun konuştuk. E, çünkü bugün... ...ikisini dengelemeye çalışıyoruz. Şarkılarımız uzun... ...ama muhabbetimiz de biz bol bol... E, ...tutmaya çalışıyoruz. Bugün aslında Akın'a özel olarak programın formatını da biraz değiştirdik. Evet. Biz her programın tam ortasında... ...o Hı -hı. hafta yeni çıkmış ve konuğumuz olmayan... ...başka bir sanatçının parçasını çalmaya... ...özen gösteriyoruz. Ama bu sefer albümdeki parçalar çok uzun ve üç parça çalmak istedik. Ve insanların da bu şarkıları en azından melodileri istiyoruz. duymasını da istedik. Ee, şimdi albümün üç numaralı şarkısı Touched dinleyeceğiz. Az sonra tekrar buradayız. Bir Baba Lokal'de Akın Sevgör'ün geçtiğimiz Cuma ya yayınlanan Formation albümünden Touched dinledik. Evet. Bugün iki uzun set halinde sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Biraz Değişik farklı bir, bir formatımız oluyor. var bugün. Evet. Peki e, Tuğçe burada topu sana atacağım. Sonrasında Akın'a soruların olacaktır. Cumartesi ben şunu günü öğrendim. albümün ilk konserini evet. izlediğim için mi bana atacaksınız? Aynen. Topu? Cumartesi günü Babylon'un sezon açılışında e, sahnedeydi Akın Sevgör. Ee, i̇lk öğrendiğim şey Tuğçe'den ekibin değiştiği, ekibe yaylıların girdiği e, hmm. bir öncelikle o ekip değişimi nasıl oldu canlı performansın sırasında artık nasıl bir ekip e, düşünüyorsun biraz daha ekibin büyüyeceğini de bazı konserlerde söyledin hı hı. Ee, onu sorarak böyle bir girelim o konuya. Yani aslında artık iki farklı e, format oldu gibi bir şey. Ee, bir yaylı çalgılarla beraber olduğumuz bir Hı -hı. setup oldu. Bir de e, eskisi gibi gitarla olduğun batuyla beraber olduğun bir setup oldu. Ee, Yaylıda batu olmuyor herhalde, gitar olmuyor. Evet, onda Hı -hı. gitar yok. Ee, bir keman, bir viyola, bir cello ile beraber çalıyoruz. Ben de yine dijitaller ve bir piyano oluyor. Ee, 45 dakika ilk bölüm formation ee, eski parçalarında burada yaylı çalgılarla beraber yeniden, e, yeniden düzenlemeleri var. Birkaç tane onları da çalıyoruz ve bitiriyoruz. Benim şimdi konserde en çok dikkatimi çeken şu şey, şuydu. Normalde tek bir sanatçıya ait ektlerde bir grup müziği olmadığı zaman... ...sadece ona sahnede eşlik eden müzisyenler o ektin tavrına pek uyum sağlayamayabiliyor. Ve senin ektinin çok ciddi bir tavrı var. Hı hı. Soğuk bir tavır. Dingin bir tavır. Yani içinde çok seninkinin e, senin tasarladığından çok farklı bir tavrı barındıramayacak bir durum var orada. Evet, Ve aslında size, öyle. Ve sana eşlik eden müzisyenler isimlerini de anmak isterim burada. Çağlar var kemanda, eee Öykü Viola'da, viyolada, Erman Erman İmhayanda, eee çelloda. Senin tavrına çok iyi uyum sağlamışlardı. Konserde gözlemlediğim en önemli şey buydu. Öncesi nasıl bir çalışma yaptınız birlikte? Eee aslında bir prova yaptık sadece. Ee, bununla ilgili çok fazla konuşmaya ihtiyaç da olmadı. Zaten e, hepsi klasik müzik eğitimli. Aslında müzik. E, zaten orada görülen e, tavır yabancı bir şey değil. Geçmişte de insanların aslında klasik müzik konserlerinde e, takındığı bir tavır müzisyenlerin. Çaldığın yerde çalarsın, çalmadığın yerde beklersin e, sakince. Bu zaten profesyonel bir... Tabii. Dinleyicinin de çok e, tavrınıza uyum sağladığını da gözlemledim konserde. Buna aslında çok şaşırdım. E, hatta başlangıçta sevmediklerini bile düşündüm. E, sonradan sonradan anladım. E, Sizi çok sakin, çok sessiz dinleyince sevmediğini düşünebiliyor muyuz çok zor bulunan bir şey bu. Evet. evet. Ya bir de ben ilk defa açılıyordum. Hiç neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Açıkçası memnunum karşılaştığım şeyden. Benim Op. için mesela şu çok önemli. Böldün mü Cihat? Yo. <gülüyor> Sanatçının ne yaptığını tam olarak bildiğini hissettiğim zaman kendimi güvende hissedebiliyorum. Ve ancak o zaman kendimi müziğe ve canlı performansa teslim edebiliyorum. Hı -hı. O zaman rahat hissediyorum. Ve senin müziğinde, albümünde dinlerken, sahne performansında izlerken benim için en ayrıksız özellik o. Ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol Peki sen hangisini tercih edersin? Çünkü özellikle bu albüm şarkılarında daha dingin ve hani insanların dinleyebileceği bir tarz müzik var. Ben hı hı. seni en son büyük sahnede herhalde 2017 Nilüfer Festivali'nde izlemiş olabilirim. Hı hı. Orada mesela tamamen dans etmek için orada bulunan bir kitle vardı. Hani böyle karşına dans eden insanlar mı yoksa hakikaten müziğini dinleyip hafif hafif yerinde böyle salınan insanlar mı görmeyi tercih ediyorsun? Aslında ikisini de tercih ediyorum. Bana sorarsan mesela Formation'da hani durup dinlenilecek yer de var, dans edilecek hı hı. E, yer de var e, ve bu bir aslında bir macera zaten hani dinleyiciyle beraber konserde yaşayabileceğim. Dinleyicinin bunu benimle beraber yaşamasını isterim tabii ki. Bir konuşma hali vardır ya sonuçta hani müziğin düştüğü kısımlarda durmadan işte iş yerinde yaşadığı sıkıntıları birbirlerine anlatan ya da işte eski sevgililerinden bahseden bir <gülüyor> e, ne derler kitle de olabiliyor. Bu senin için okey <gülüyor> yani. Çünkü orada eğlenirken o bir anda işte başka gıybetlere girmiş durumdalar. Ee, Cahsızlık verici bir tabii durum olduğunu söylüyorum. Tuhaf olabiliyor. Yani benim için tuhaf olabiliyor. Ee, i̇şte uzun beş dakikalık piyano solusu var. Hani onu çalarken bir gerçekten bir yılda böyle... hafta sonu nasıl geçtiğini anlatıyor olabiliyor. Ee, Sana kadar geliyordur herhalde o muhabbetlerde. Geldi, geldiği oluyor, geldiği oluyor. Yani e, dert etmiyorum açıkçası o dinleyicinin sonuç olarak nasıl bir e, deneyim yaşamak istediğiyle ilgili bir şey. Ama e, özel bir tercihim yok hani oturup susup dinlesinler ya da e, çılgınlar gibi eğlensinler e, ikisinden birini tercih etmiyorum. Yani çünkü müzik de zaten onu istemiyor. Hani, e, değişik değişik müziğin değişik anlarında değişik e, duygularda olabilirler bence. Bir de az önce de konuştuk aslında bu türlerden, tarzlardan işte müziği azat etmek gerekiyor. Ama bir yandan da bir festivalde konumlandırıldığında o festivalin tanıtım metninde seni anlatırken elektronik hmm. müzik janrında genelde değerlendiriliyorsun. Ama insanların elektronik müzik dendiğinde aklına ilk gelen müziği yapmıyorsun. Tabii yani e, ben şu an şey sosyal medyada falan da dans elektronik yapıyor olarak geçiyorum. Hmm. Dans elektronik yapmıyorum. Ee, ama ne yapıyorsun diye sorulduğu zaman bir cevabım da yok Yani bana zaten parçaları e, işte dağıtımcıları oraya buraya ya da ne bileyim verirken işte iTunes'a vesaire e, çok fazla seçenek de sunulmuyor O seçeneği işaretlemek zorundayım yani bir noktada Peki seyirci konsere dans etmek için geldiğinde bir sorun oluyor mu aranızda? Oldu olmuştu Enerji yani. olarak bir sorun yaşanıyor mu? Olduğu olmuştu. Vakti zamanında bir mekanda e, bir konser çalmıştım. Yani çok e, normalde dans müziği yapan bir mekandı. Yani tabii ki sürekli müşterileri e, şikayetçi olmuşlardı bundan. Onu <gülüyor> ne yapabilirim yani? O yüzden yani? senin hakikaten <gülüyor> konumlarken çok doğru konumlamak lazım. Bir festival programında yer alacaksan. Ki müzik doğru algılanabilsin, doğru Aynen yerini bulabilirsin. Bir şey daha aklıma geldi. Tabii Küçük Çiftlik Park'ta da böyle bir e, etkinlikte hmm. izlemiştik en son. Sen de vardı evet, sanırım evet. Tuğçe. Yine Kaan Düzarat vardı. Evet. Kade Bostani vardı. Da, o mi? aslında bence güzel bir performanstı Zaten ben erken çalmıştım. Evet. Ee, hala akşam saatliğiydi, güneş gün Gül batımıydı. Böyle ee, ya da batmaya yakın. <gülüyor> batmaya daha doğrusu. Evet. İnsanlar zaten şeylerdi daha sakinlerdi. Kimse öyle zıplamak, dağılmak istemiyordu zaten hala. E, ...isabetli bir saat olmuştu bence. Bir üç saat sonra aldığım zaman olaylardan bir şey <gülüyor> işte? Nilüfer'de mesela sen çalarken ben oradaki muhabbetlere e, tanık oluyordum çünkü. <gülüyor> kopart bizi falan diye böyle <gülüyor> sesler gelebiliyordu yani. Hakikaten oraya kopart bizi diyen bir kitle de... ...tabii ki dinlemeye gelen de var. Tabii. <gülüyor> Ama zor işin yani gerçekten. <gülüyor> Tanımadığın bir kitleyle ilk defa evet. konserde tanışmak zor bir şey bir sanatçı Aynen. için. Genel olarak o. Ne evet e, programımızın da sonuna hızla yaklaşıyoruz ama daha konuşacak konularımız var. Mesela geçen hafta Ahmet Kenan Bilgiç konumuzdu. Kendisi de uzun yıllardır film, dizi ve çeşitli sahne performansları için müzik üretiyor. Kendisine de benzer bir soru sordum. Bu alanlarda harcadığın mesaisinin solo projene nasıl etki ediyor? Ee, hangi alanlarda? Film müzikleri, dizi müzikleri vesaire. Bunlar üzerine yani görsel bir ee, e, art work için. Müzik ürettiğin dönem, bununla mesai harcadığın, bunun üzerinde çok uzun kafa patlattığın dönem. Aa, şöyle bir katkısı oldu bana soundtrack çalışmanın. Filmdeki duyguyu aramaya çalışırken hani o duyguyla ilgili neler, neler çıkarabileceğimi keşfettim açıkçası. Yani bazı duyguları spesifik olarak nasıl aramam, improvizasyonlarda falan nasıl aramam gerektiğini... Bir keşfettim. İyi bir pratik oldu benim için. Ee, bir açıdan daha iyi bir pratik oldu. O da şu ki e, dizi özellikle çok kısa zamanda çok iş ister. E, bu beni bayağı hızlandırdı. Yani e, neredeyse artık enstrümanlarıma hakimiyetim e, bayağı arttı diyebilirim. Yani zaman içerisinde. Bu aralar peki var mı? Herhangi bir dizi, film ya da oyun müziğiyle ilgileniyor musun? ilgilenecek misin? Yani şimdilik ilgilenmiyorum açıkçası. E, zaten ...albüm yeni oldu... Hı -hı. ...başka projeler var... ...işte az önce konuştuğumuz gibi... ...kitap gibi... Ee, ...zaten önümüzdeki 2-3 ay kadar çok yoğun geçecek... ...sonrasında... E, ...nasıl olur bilmiyorum ama... ...zaten açıkça söylemem gerekirse dizi e, düşünmüyorum... ...hiçbir şekilde... ...çok Sinem. fazla zamanlı ve emeğini... E, ...götüren bir şey... ...kesinlikle olursa sadece sinema düşünüyorum... ...peki biz geçen sene... ...seni çok fazla aslında... E, ...performans canlı performansını izleyemedik... Bu sene onu herhalde bu albümle birlikte <gülüyor> e, daha fazla sahnelerde görebileceğiz gibi geliyor. Yanlış <gülüyor> <mıyım? gülüyor> Umarım. Yani planımız o. Ee, bir aksilik çıkmazsa e, bu bu sene daha çok bu sezon daha çok sahnemiz olacaktır. Peki, bu bir seçim miydi yoksa e, hani albümden kaynaklanan bir böyle bir seçime mi gittin yoksa hakikaten zaten sahne alabileceğim mekan sayısı sınırlı olduğu için Ortaya çıkan bir durum muydu? Yani e, her ikisi de bunun bir seçim olduğu, bir dönem olduğu. E, artık gidip çalabileceğim bir yer kalmadığı için hani e, oldu oldu. Değişik değişik sebeplerden ya da başka bir iş vardı gündemde. Hı -hı. Hani onlar çağırdı biz gidemedik. E, böyle değişik değişik sebeplerden bir süre ara vermek zorunda kaldım. Neden çalabileceğim bir yer yok? Bir mekandan beklentilerin neler bir mekandan beklentilerim neler? Öncelikle tabii ki iyi bir e, sahne performansı sergilememizi e, sağlayabilecek e, yeterlilikler. İşte genişçe bir sahne, e, iyi bir ses sistemi, e, iyi bir ışıkçı e, ve hani benim dinleyicime e, hitap edebilecek bir duruş tabii ki her şeyden önce. Ki bunu da e, İstanbul'da zaten e, 5-6 tane sahnede Görebiliyoruz. Onları da zaten mümkün mertebe her fırsatta gidip çalıyorum. İstanbul dışında nerelerde konser verdin bugüne kadar? Büyük. Var mı öyle? E, aslında e, şöyle Ankara'da çalmıştık o zamanlar. Noxus vardı. Noxus'ta çalmıştık iki konser bir yıl arayla. E, sonra orası kapandı galiba şu evet, anda mesela şu an. e, Ankara'da. Başka bir sahne. mekana dönüştü diye biliyorum ben de. ...bildiğimiz kadarıyla şu anda Ankara'da... ...gidebileceğimiz çok fazla Orada yer Orada tepkileri yok. merak ediyordum. İstanbul dışına çıktığın zaman... ...işte yaptığın... ...diğer işlerin en azından... ...ya da albümlerinin yansımaları... ...nasıl oluyor? Ee, güzeldi. Yani ben aslına bakarsan... ...İstanbul'dan başka... ...sadece Ankara'da Ankara. iki kere... ...münferit konser yaptım. Onun haricinde işte... ...festival olursa... Hı -hı. ...başka şehirlere gittim sadece. Ee, Ankara'da... ...her zaman tepkiler iyiydi... ...festivallerde de festivale bağlı olarak değişti tabii ki. Yani. <gülüyor> Sen de Ankara'da yaşadığın bir dönem... ...Ankara seyircisini de yakından tanıyorsunuz. Tabii ben Ankara'da doğdum büyüdüm zaten. Ankara genelde müzisyenlerin evet. çok keyif aldığı bir şehrimiz. Hep gibi seyircinin çok oluruz. olumlu tepki verdiğini... ...çok dikkatli dinlediğini, evet. müziğe saygı gösterdiğini Hı. söylüyorlar. Yani e, bence Ankara insanın sanatı... E, ...önemser ya... ...en başından beri benim orada yaşadığım süre boyunca... ...karşılaştığım herkes... ...sanatı önemsedi ve hani sanat hakkında derinlikli bir yorum yapabilir kapasitedeydi her zaman insanlar. Ben ee, seneler önce Okan Özden'in radyo programına konuk olmuştum. Orada kendi playlistimi götürmüşüm ve Arsinova'dan bir parça koymuştum. 3-4 sene oluyor herhalde. 2016'dır muhtemelen zaten albüm de o tarihte. O zaman o parça için ve albüm için şaheser kelimesini kullanmıştım. Okan da bana demişti ki... Bu kelimeleri kullanırken biraz dikkatli davranmak lazım. Ben de kesinlikle Okan'la aynı fikirdeyim. Müzik eleştirisi yazarken vesaire bu övgü sözcüklerinin çok tasarruflu kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama yani şahitler kesinlikle çok dikkatli kullanılması gerekir tabii. Ama arkasındayım hala. Bence Formation da bir şairler ve tam da plak basılacak bir albüm. Çok teşekkürler. Olacak mı acaba plak baskısı? Olacak, olacak, olacak. Şimdi Yakın Tantana olacak. çalıştığınıza göre onlar da zaten plak sever bir label. Evet evet, yakında olacak. Yani çok kısa bir süre içerisinde bununla ilgili haberler vereceğiz. İlk defa bir albüm herhalde plak baskısı olacak senin. Evet benim ilk plak yayınım olacak. Zaten heyecanlıyım bayağı bununla ilgili. Ee, sistemimi kurdum. Her şeyim hazır. Bekliyorum. Bekliyorum. Galiba hayatımın en önemli anlarından biri olacak benim için. Peki artık yavaş yavaş kapanışa doğru da geçeceğiz. Şu an belli olan farklı bir konserim var mıdır? Onu ee, da soralım. Şimdilik e, planda bir şey yok görüşmelerimiz devam ediyor. Belli oldukça zaten e, sosyal medyada devam edeceğiz. Takipte olalım diyorsun. Biz önümüzdeki aylarda hatta önümüzdeki sene boyunca herhalde formation'ı sindirmeye devam edeceğiz ve ben çok eminim ki 2019 senesinden geriye ileride hatırlanacak bir albüm Formation. Çok teşekkürler çok evet, çok. Bu yıl sonlanan do doğru artık o listeler yapılmaya başladığı zaman bakalım neler olacak. Kimlerin listelerine <gülüyor> girecek falan değil mi? Çok önemli bu şeyler. <gülüyor> son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Akın? Ee, yok çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz ee, burada olduğun için. İyi varsınız. de bunu merakla takip ediyoruz. Kitabı da hatırlatalım tekrardan. <gülüyor> Onu da merakla bekliyoruz. Ben de çok heyecanlıyım onunla ilgili. İlk defa böyle bir şey kalkışıyorum çünkü. Çok teşekkürler. Çok ben sağ ol geldiğin için. Çok sağ ol. Gelecek pazartesi evet. bir baba lokalde konuğumuz, konuğumuz Fikri kim? Karayel olacak. Kim? Fikri Karayel. Fikri Karayel o da yeni yeni işleriyle böyle ee, Uzun zamandır takip ettiğimiz, çıktığından beri i̇lk takip ettiğimiz... İlk defa ağırlayacağız. Nihayet. Bir müzisyen dostumuz. Genelde Kıbrıs'ta ilk defa. olduğu için pek yakalayamıyoruz. Hmm. Ama artık burada sanıyorum. En son bildiğimiz kadarıyla. Gelip gidiyor. Gelip gidiyor mu genel? <gülüyor> Haftaya fikri kariyer ver. Bu haftalıkta Akın Sevgör'le veda ediyoruz. Var mı başka bir şey? Deviations parçasını dinleyeceğiz albümden hmm. son olarak. Uzun bir parça. Albümün dördüncü şarkısı. Biz şimdi susuyoruz ama program bitmiyor. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.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 Baba indi lokal. Güncel sahneden sesler. Hazırlayan ve sunanlar Tuğçe Yapıcı ve Cihat Satıroğlu.